Kardeşlerim, muazzez müminler, babalar dünyada son anlarını yaşarken, ölümün o dayanılmaz acısı içerisinde, o ızdırabın içerisinde, güvendiği insanlara çocuklarını vasiyet ederler, öyle giderler. Allah Azze ve Celle, Rahman olan Allah, El mûmtelî bi'r rahme, rahmetle dolu olan kainatın sahibi, yeryüzündeki kulları, bütün mahlukatı, onların idaresini Kur'an mektebinde yetişen, Allah Resulü Aleyhisselam'a öğrenci olan İslam ümmetine bırakmıştır. Ve kezalike ce'alnâkum ümmeten vesâdallitekûnu şuhadâ ale'n-nâs. Sizi biz Hristiyanların, Mecusilerin Yahudilerin, hayvanların bile hakkını, hukukunu koruyacak, tam ortada duracak, bütün insanlığa şahit olacak bir ümmet olarak dünyaya gönderiyoruz. Mazlumlar, biçareler, gelecekler, kaybettikleri ya da çiğnenen haklarını size talep edecekler, siz onlara haklarını iade edeceksiniz. Şefkat sizde, merhamet sizde, adalet sizde olacak. Yeryüzünü idare edecek devlet adamlarının belki en önemli vasıfları bunlar olmalıdır Merhamet olmalı, şefkat, adalet olmalı Bütün bu vasıflar, bu sıfatlar Müslümanda bir hasse haline dönsün Görmek gibi, koklamak gibi, duymak gibi olsun diye Allah Azze ve Celle bize orucu emrediyor, zekatı namazı emrediyor Sabah kalkıyorsunuz sanki diriliş emri geldi Sanki İsrafil sura üfledi kalkıyorsunuz Yatağa girerken idrak melekelerinizi yitirmiştiniz Uyku sizi istila etmişti Kalkarken kendinize geliyorsunuz Sanki bir diriliş hali Allah'a hesaba gidiyorsunuz İşte o halde sabah namazı oluyor Sabahın sünnetiyle Allahu Ekber Ya Rabbi hesap için huzuruna geldim Emrine amadeyim diyorsunuz Oradan geçiyorsunuz. Şefkati merhameti öğrenebilmek için yılda bir defa Ramazan mektebine giriyorsunuz. Summa etim musiyame ile leyl. Sahurdan iftar vaktine kadar yemiyor, içmiyor. Erkekler hanımlarıyla beraber olmuyorlar. Ta iftara kadar Allah'ın emrine amadeler. Ekmek sizin, su sizin önünüzde. Fakat akşama kadar yanınızda bekçiler yok. Yanınızda muhafızlar yok. Buna rağmen ağzınıza bir lokma ekmek almıyorsunuz. Bu halinizle şunu söylüyorsunuz. Ya Rabbi bunlar Müslüman. Bunlar senin emrine amade. Mal kendinin müsaade yok diye akşama kadar aç durup ağzına bir lokma ekmek koymayan Yetim yavruların, dul kadınların mallarını yiyebilir mi? Başkasının malına tecavüz edebilir mi? Sahurdan iftara kadar Susuzluk çekiyorsunuz, su orada Alıp da ağzınıza Bir yudum su getirmiyorsunuz Bu halinizle diyorsunuz ki ya Rabbi Sabahtan akşama kadar Sahurdan iftara kadar Mülkiyetimizde olan suyu almıyoruz Peki bu halimizle Nasıl olur da İçki içebilir, nasıl olur da başkalarının sularına bizler tecavüz edebiliriz Müslümanlar sabahtan akşama kadar oruç mektebinde hanımlarıyla beraber olmazlar Hanımlarıyla oruç mektebinde Allah emretti diye Başka hiçbir mani engel yok diye beraber olmayanlar nasıl olur da Ramazan dışında zinaya, göz zinasına, başka zinalara meyledebilirler sabahtan akşama kadar oruç tutarlar yaz günlerinde iftara belki birkaç dakika var sofranızı hazırladılar suyunuz da orada, yemeğiniz de orada gelseler yanınıza, zorlasalar sizi deseler ki şu suyu isen, şu etmeyi ağzına koysan dünyalar senin olur Allah'ın müsaadesi yok Müezzin kardeşim Allahu Ekber demedi Güneş batmadı diye ağzına bir lokma ekmek koymaz Müslüman Peki bu haldeki bir adam Başka zamanlarda Kendi malını yemeyen Bunu öğrenen oruç mektebinde Nasıl olur da devletin malına elini uzatabilir Sabahtan akşama kadar oruç tutar Müslüman Açlığı öğrenir Aç olan insanın halini öğrenir. Ona karşı içinde merhamet, şefkat duyguları adeta patlama yapar. Onunla hemhal olur. Oruçtan önce on veriyorsa sadakayı, oruçtan önce belki onu yüze, belki onu bine çıkarır. Peki ya oruç tutmayanlar? Aç olanların, bir çare olanların, yetim çocukların, dul kadınların halinden nereden anlasınlar? Oruç tutanların idare ettiği dünyaya bakın, tarihe Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin dünyalarına bakın. Orada açları, orada açıkta olanları göremezsiniz. Orada okyanus ötelerinden kalkıp insanlar Afrika'daki mazlumların, biçarelerin sofralarındaki ekmeği almak için, onların yerini, yurdunu sömürmek için gidemezler. Çünkü onlar Oruç Mektebi'nin Hazreti Muhammed'in öğrencileri aleyhissalatu vesselam'ın Hz. Yusuf aleyhisselam Mısır'da Bütün zahiri ambarları Bütün buğday ambarları onun emrinde Mısır'da kıtlık var İnsanlar Mısır'ın dışından da geliyorlar Hz. Yusuf'tan buğday arpa alıp gidiyorlar Yusuf Mısır'da devlet başkanı Fakat üç gün yemek yemiyor üç günde bir yemek yiyor etrafındakiler öğrencileri, memurları diyorlar ki neden böyle yapıyorsunuz? aç kalıyorum ki aç olan insanların derdini anlayabileyim Mısır'ın ötesinden babalar çocuklarına ekmek götüremiyorlar buğday götüremiyorlar evde çocuklar ekmek diye meleşiyorlar o babaları anlayabilmek için üç günde bir yemek yiyorum onlar oruç mektebinde. Kur'an mektebinde hayatı öğrendiler Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları bu mektebe aldı Paraları yok, sadaka verecekler Medine sıcağında hammallık yaptılar Para kazandılar, fukaraya yardım yaptılar Yol boylarında insanların geçtiği güzergahlara su kuyuları açtılar Malezya'da okuyan bir kardeşimiz anlattı Kaldırımda yürüyorum. Karşıdan dört tane Afrikalı Müslüman hızla beni görünce bana doğru adımlarını hızlandırdılar bana doğru adeta koşuyorlar. Yanıma varınca selam verdiler, sarıldılar bana. Sordum. Dedim ki ben sizi, muhtemel ki sizler de beni tanımıyorsunuz. Peki bu alakanın sebebini öğrenebilir miyim? Dediler ki biz Malezya'ya Çad'dan geldik. Bizim köyde bir Osmanlı çeşmesi var Dedeleriniz İstanbul'dan kalktılar Çada geldiler Benim köyüme Allah rızası için Oruç mektebinde büyüyenler orada bir şadırvan yaptılar Dedeleriniz oruç mekteplerinde büyüyenler Hamile kadınlar, emzikli anneler Yavrularına süt vermede zorlanırlar Bulamazlar garipler, gurebalar fakirler diye şehrin belli noktalarına küp, süt küpleri, bal küpleri koydular ki evde süt bekleyen yavrular bir çare kalmasınlar, ızdırap içinde kalmasınlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları oruç mektebine aldı. İnsanlığın zirve noktalarına ulaştılar. Sadece insanların değil Hayvanların da hakkını korudular. Efendimiz Ali ve vesselam'ı dinlediler. Hazreti Muhammed öğrencilerine buyurdu ki Ali salatu vesselam. İttakullaha fi hadhil bahaimi'l mu'cema. Şu dilsiz hayvanlar. Onlar size Allah'ın emanetleri. Onlar hakkında takvanızı kuşanınız. Yarın size Cenab-ı Hak emrinizdeki ya da mahallenizdeki o dilsiz hayvanların da hesabını soracak. Onu dinleyen öğrencilerinden Adib bin Hatim radıyallahu an günün belli saatlerinde ekmeğini alır şehrin belli noktalarında ufalar. Onu gören öğrencileri sorarlar, neden böyle yapıyorsunuz? Inne hunne ja'aratul lena. Bunlar aç kalan karıncalara, onların rızkı olsun diye ufalıyorum. Çünkü onlar bizim komşularımız, onların bizim üzerimizde hakkı var. Yarın Rabbimin huzuruna gidince Mahalledeki komşu karıncaları Allah bana soracak Onları düşünen insanları bu ümmet Oruç mekteplerinde yetiştirmiş Sadece onların değil Gayrimüslimlerin, Yahudilerin, Hristiyanların Mecusilerin, müşriklerin hakkını da korudu bu ümmet Batılılar, Romalılar kendilerinden olmayan insanları arenalarda aslanlara parçalatırken yani onların hakkını hukukunu bütünüyle lav ettiklerini bu halleriyle dünyaya ilan ederken Medine'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şu ayetleri dinliyorlardı. Kardeşlerim hadise şu şekilde. Medine'de bir Yahudi var, bir de Müslüman zarfıyla müslüman bu müslüman peygamber aleyhisselama imanla itimat ediyor Ensardan birisinin zırhını çalıyor sonra insanların kendisinden şüphelendiğini fark edince alıyor zırhı bir un çuvalının içine koyuyor Yahudi bir komşunun evine götürüyor emanet burada dursun diyor evine geliyorlar zarfıyla bu adam müslüman evini arıyorlar bulamıyorlar Sonra bütün bunun akrabaları kalkıyor Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar Kendi adamlarını savunuyorlar Ya Resulallah nasıl olur da Karşıda bir Yahudi var İslam düşmanı Yahudi var Peygamber düşmanı bir Yahudi var Kur'an'a iftira eden bir Yahudi var Onun tarafını tutuyorsunuz da Bir Müslümanı nasıl olur da Yahudiye tercih ediyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ikna eder gibi oluyorlar Sonra arıyorlar Yahudi'nin evine gidiyorlar, bakıyorlar ki çalınan zır Yahudi'nin evinde Yahudi diyor ki bana bu zırhı Tame ya da Tume adındaki ensardan şu adam verdi, o adam verdi, Tame verdi Tame inkar ediyor, diyor ki bu zırh o Yahudi'nindir ya da o çalmıştır suç Yahudi'nin hanesine kaydediliyor ki göklerin kapısı açılıyor, Hazreti Cebrail geliyor İnna anzalna ileyke'l-kitabe bil-haqqi li <Sessizlik> tahtuma beyne'n-nasi bima araka Allah ve la tekun lil-kha'inina hasima <Sessizlik> Ya Muhammed ali salatu vesselam karşıdaki Yahudi de olsa iman ve İslam düşmanı da olsa eğer mazlumsa onun tarafını tutacak Asla seninle beraber olan camiye gelen namaz kılan Tamenin hakkını O hainin hukukunu Savunmayacaksın ve İnne Allahe kâne gafûren O Müslüman diye Eğer kalbinde Ona dair bir meyil varsa Bu noktada Allah'tan af dile İslam düşmanı da olsa Yahudinin mazlum olduğunu Susuz olduğunu çift bütün bir insanlığa ilan et. Allah Resulü Medine'de Allah Resulü dünyaya bu ayetleri okurken mazlumlar Romalıların arenalarında aslanlara parçalatılıyordu kardeşlerim. Avrupalılar Peygamber aleyhissalatu vesselam hayvanın da hakkı var o da kıyamet günü huzura gelecek sizden hakkını talep edecek dediklerinden çok sonra 19. yüzyılda Paris'te Londra'da hayvan mahkemeleri var eğer Londra'da bir sokakta bir köpek bir adamı, bir çocuğu dişlediyse, ısırdıysa, köpeği mahkemeye götürüyorlar, orada yargılıyorlar, ya parçalıyorlar ya da öldürüyorlar. Bir asır öncesinden bahsediyorum. Londra'da, Paris'te köpek hayvan mahkemelerinden bahsediyorum. Allah Resulü Aleyhisselam 14 asır önce. İttakullah اللّٰهَ ف۪ي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُوْجَمَةِ Bunlar dilsiz, bunlar biçare hayvanlar Onlar hakkında Allah'tan korkunuz Şimdi kardeşlerim, oruç mektebindesiniz Bayrama doğru gidiyorsunuz Mukabeleleriniz var Sahurlarınız var, teravihleriniz var Yani tahsile çıktınız Şimdi Ümmet Adeviye meydanında, Rabi'atul adeviyede Arakan'da, Somali'de, Patani'de, Doğu Türkistan'da Bütün bir mazlum ümmet oruç mektebinde tahsile çıktılar Oluyorlar, bayram günü Hazreti Muhammed'in elinden manevi diplomalarını, tezkerelerini alacaklar Sonra dünyaya dönecekler, bütün bir mazlumlara dönecekler Diyecekler ki Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini oruç mektebinde, namaz mektebinde, sadaka mektebinde şefkati, merhameti, adaleti öğrenen Hazreti Muhammed'in ümmetine vermiştir. Allah'ın inayetiyle bütün vicdanlar, bütün mazlumlar, bütün biçareler oruç mektebinde Hazreti Muhammed'den bayram günü icazet alacak Sultan Fatihleri, Sultan Yavuzları, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini bekliyor. O zaman kan duracak. O zaman anneler yavrularının tabutları arkasında ağlamayacak. O zaman Doğu Türkistan'a, O zaman Patani'ye, O zaman Mısır'da ellerini kaldırıp. Şu zalim Firavunların başına tahtlarını tahtlarını geçir Allah'ım diye ağlayan annelerin acıları işte o gün dinecek. Eğer siz eğer biz Ramazan mektebinde o büyük ödevi kuşanmaya hazırlanabilirsek sofraya oturduğunuz zaman bütün günahlardan başkalarının mallarından iffetlerinden de Sorumlu olduğumuzu idrak edebilirsek işte o zaman bu ümmetin yeniden dünya sahnesinde Kur'an'ın Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın çağırdığı davet ettiği ödevi kuşanmaya hazır olduğunu işte o zaman göreceksiniz.